498. konu, Abdullah bin Ömer'in cihada aşırı istek duyması, İbni Ömer şöyle anlatıyor, Bedir günü Hazreti Peygamber'e gösterilerek savaşa katılıp katılamayacağım soruldu, o da yaşımı küçük görerek müsaade etmedi, bunun üzerine o kadar üzüldüm ve ağladım ki bu yüzden sabaha kadar uyuyamadım, bütün ömrüm boyunca böyle bir gece geçirdiğimi hatırlamıyorum, ertesi sene gösterildiğimde Hazreti Peygamber savaşa katılmama izin verdiler, ben Allah'a bu hususta çok hamd ettim. Bir gün adamın biri Abdullah bin Ömer'e, ey Eba Abdurrahman, duyduğuma göre iki ordu karşı karşıya geldiğinde onlara sırtınızı dönüp kaçmışsınız, dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer, evet, kaçtık, ben bunu inkar etmiyorum. Ancak Allah Teala bizim hepimizi affetti. Ona binlerce şükürler olsun, dedi.